Avrupa Medyası'ndan yorumlar. Hazırlayan ve sunan Tuğba Tekerek Günaydın Tuğba'ya merhabalar. Günaydın Ömer Günaydın. Bey. Günaydın, Günaydın Özdeş. Ne Avrupa, Avrupa ne konuşuyor? Bugün size iki boykottan bahsedeceğim. Birincisi Modo'da boykot, ikincisi de futbolda boykot ve sonra da Fransa'dan bahsedeceğim. Modo'da boykotla başlayalım. Çin'de geçtiğimiz haftadan bu yana... Başta İsveç merkezli H&M markası olmak üzere Nike, Adidas, Burberry gibi e, pek çok batılı marka e, çok yoğun şekilde geniş çaplı olarak boykot ediliyorlar. E, bu boykotun asıl sebebi e, en başta H&M'in e, geçen yıl e, işte biz Çin'de Sincan bölgesinde e, insanların zorla çalıştırıldığı yönünde haberler var. Bu haberlerden endişe duyuyoruz. Ve Sincan'dan da herhangi bir ham madde kullanmıyoruz ürünlerimizde diye bir açıklama yapmıştı. Geçen yıl Eylül ayında. E, şimdi geçtiğimiz hafta Çin'in Twitter'ı Weibo'da komünist gençlik aniden uyandı. Ve işte H&M hem işte Çin'le ilgili bir takım spekülatif yanlış haberler yayacak hem de Çin'den para kazanacak. Bu ancak wishful thinking yani arzu edilebilir bir düşünce olabilir ama gerçekleşemez dedi ve bir boykot başlattı. Sonra Çin'de influencerlar dediğimiz işte bizim Türkiye'de de gördüğümüz şimdi influencerlar çok daha etkili Çin'de etkiliymiş. Bunlar da işte biz batılı markalarla yaptığımız iş birliklerine son veriyoruz. İşte Sincan pamuğunu destekliyoruz şeklinde açıklamalar yaptı daha ilginç e, hani bu boykotun modern zamanlardaki hali Çin'deki hali e, ba bazı ilginç boyutları var bunlardan bahsetmek istiyorum bu e, şey e, boykot çağrılarının yanı sıra e, Çin'de e, online alışveriş siteleri H&M mağazalarını H&M ürünlerini e, şeylerinden e, internet sitelerinden kaldırdılar dahası Çin'de App Store'dan yani Çin'in kendi App Store'undan H&M şeysi indirilemiyor artık. Uygulaması indirilemiyor. O uygulamayı indirip oradan da alışveriş yapamıyorsunuz. Daha dahası Çin'de kullanılan harita uygulamasından ee, şeyler kaldırıldı. H&M mağazaları kaldırıldı. Yani işte bir kentteki H&M mağazasını görmek istediğinizde eskiden görebiliyordunuz. Şimdi artık göremiyorsunuz. Ee, böyle şeyler var. Benzeri şeyler, tavırlar diğer markalara ilişkin olarak da geliştiriliyor. Başka ilginç bir e, gelişme. E, Çinli bir e, online... E, oyun sitesi Tencent Holdings bunun son derece popüler bir oyunu varmış Kralların Onuru isimli buradaki oyunda bazı karakterler Burberry tenlerini giyiyormuş yani Burberry tarafından dizayn edilmiş işte o markayı çağrıştıran bir takım kıyafetler ten diye geçiyor bu bu bu, bu tenler o kahramanların üzerinden o kıyafetler kaldırıldı ve böyle geniş çaplı bir boykot yürüyor Çin'de. Buna karşılık olarak da açılan açılan mağazalarının yüzde onu Çin'de ve gelirinin yüzde altısını Çin pazarından elde ediliyor. Onun için son derece önemli bir pazar Çin pazı pazarı. E, H&M bir açıklama yaptı. Dedi ki Çinli yurttaşlara saygı duyuyoruz ve tüm bu sorunları çözmek için elimizden geleni yapacağız. Bizim siyasi bir pozisyonumuz e, yok diye bir açıklama yaptı. Böyle H&M'de ve markalarda diğer markalarda ilginç bir pozisyonda kalmış oldular. E, aslında H&M dediğim gibi bu açıklamayı Eylül'de yapmıştı. Neden şimdi bu boykot gerçekleşti diye soracak olursanız. Hı, Şu nedenle soracağım. Kesinlikle. Çünkü önceki hafta ABD, AB, Kanada, Birleşik Krallık e, işte Çin'in Sincan'daki Uygurlara yönelik uygulamalarını, hak ihlallerini e, protesto amacıyla bir takım yaptırımlar e, açıkladılar. E, i̇şte seyahat yasakları, e, yöneticilerin e, mal varlıklarını doldurma, dondurma gibi bunun üzerine de Çin böyle bir tepki verdi. Medyadaki yorumlara bakacak olursak mesela Alman gazetesi Taz diyor ki 1.4 milyarlık dev bir tüketici pazar için bu pazarda yer almak isteyen her Avrupalı şirket ahlaken bir ip cambazı gibi davranmak zorunda. Pekin'in ana mesajı şu bizim kurallarımıza uymayanlar ekonomik öfkemize maruz kalırlar. Ee, ve bu genel olarak da e, işte Çin'le batı arasında e, böyle bir şey başlayacak olursa çatışma ol, başlayacak olursa hani bunun ilk fişe gibi de görünüyor. Örneğin İsveç'ten Expressen gazetesinden bir yorum. e boykotu gelecekte nelere hazır olmamız gerektiğine dair açık bir mesaj diyor mesela. Çin'den e, havadisler böyle. Evet, yani bu Çin'deki durum, yani Şincan'daki, Şincan, yani Uygur, Türklerinin, Müslümanlarının bulunduğu noktada aslında Birleşmiş Milletler'in çeşitli insan hakları örgütleri de, organları da kesin olarak bunun e, soykırım tanımına girdiğini, yani ırkın kendisini de, dilini de, dinini de, kültürünü de ve kendilerini de aslında yok etmeye yönelik kısmen kısırlaştırma ve diğer politikalarla tam anlamıyla bütünüyle bir şeye girdiğini ortaya koyuyordu. Bütün raporlar artık açığa çıkmaya başladı. Şimdi şirketlerin bunlarla hala ortak çalışıyor olması tabii büyük bir etik ve moral problem yaratıyor. E, evet yani şimdi şirketlerin tüm bunların karşısında yaptığı, Yaptığı şey, işte biz e, Çin'de e, bu Uygurların zorla çalıştırıldığı söylenen e, Sincan bölgesinden ham madde almayacağız e, şeklinde bir şey. E, ama bir yandan da e, işte e, şeyleri fabrika kurabiliriz. Gibi... Yani. Evet, evet. Fabrika kurabiliriz. Ayrıca yani başka yerlerde fabrika kurabiliriz. Ee, daha geçtiğimiz ay işte ortak yatırım yapmak üzere bir takım e, Çinlilerle anlaşma yaptı aynı ülkeler. Ve işte e, şey Komis gençliğin söylediği gibi e, bir yandan da buraya satışını her böyle dediğinizi zıplıyorum kadar. yerimden. <gülüyor> evet. <yani>. <gülüyor> <gülüyor> evet. Fakat bu boykot bayağı <gülüyor> e, ilginç yani evet. farklı bir yere doğru evrilmek. <gülüyor> olduğunu bu bu tarz mücadelelerinde göstermesi açısından pozitif bir örnek iyi oldu bunu konuştuğumuz yani. Evet evet ee, buradan başka bir boykot hadisesine geçelim. Ee, iki, e, şim, 2022 yılında e, Dünya Kupası Katar'da yapılacak Katar'ın ev sahipliğinde yapılacak e, Şubat ayının sonunda Norveç'ten bir futbol kulübü Rümsö şöyle bir açıklama yapmıştı. Şimdi durup birkaç adım geriye çekilmenin zamanı. Futbolun amacının ne olduğunu ve neden bu kadar çok insan tarafından sevildiğini düşünmeliyiz. Dünya şampiyonasının temellerini yolsuzluk, modern kölelik ve yüksek sayıda işçi ölümünün oluşturulması asla kabul edilemez dedi. Ve işte bu Dünya Kupası'nın Katar'da yapılmasına e, itiraz etti. E, son derece saygın e, medya kurumlarının yaptığı şeylere göre, e, araştırmalara göre, yayınladığı haberlere göre e, bu Dünya Kupası için inşa edilen işte stadyumlarda ve benzeri yerlerde 6500 göçmen işçi öldü şimdiye kadar ve bu göçmen işçiler orada modern külüp koşullarında çalışıyorlar. Ee, Norveç'te bu futbol kulübünün yaptığı açıklamayı diğer futbol kulüpleri izledi, benzeri tepkiler verdiler. Sonra geçtiğimiz hafta Norveç milli takımı e, üzerlerinde insan hakları sahada ve saha dışında yazan formalarla Sahaya çıktılar. Ee, Norveç'te e, ayrıca e, futbol taraftarları bizim futbolumuz isimli bir e, taraftar organizasyonu kurdu ve futbolun e, şey, e, sports washing yani sporun bu kötü şeyleri aklamasına karşı kullanılmasını engellemek üzere çalışıyorlar. Ee, Norveçli badana konar... gibi spor badanası da var yani artık. Aynen, evet evet evet. Ee, siz evet. çok daha iyi Suudi... bir tanım buldunuz. E, Su... e, arabistanın büyük bir şeyi bütçesi varmış hatta bunun için geçenlerde Guardian'da yer almıştı bu haberde. Evet. E, neyle ilgili olarak? E, Suudi arabistanın evet. özellikle evet. sporbanı bir vesaire gibi. Evet, evet. Ee, Norveç'i Almanya, Danimarka, Hollanda futbol takımları izledi ve onlar da geçtiğimiz hafta e, üzerlerinde yine bu konuda işte mesajlar içeren e, formalarla çıktı onların e, futbolcuları da sahaya ve şimdi işte Avrupa medyasında çok yoğun şekilde konuşuluyor. Yani Katar'la ilgili ne yapmak lazım? İşte futbolun tüm ünlü isimlerine, antrenörlerine, eski yeni futbolculara soruluyor. İşte Katar'daki bu Dünya Kupası boy boykot edilmeli mi? Ne yapılmadı diye. Ee, Birkaç şey, e, yorum aktarmak istiyorum. Le Monde bu gelişmeyi olumlu buluyor. Diyor ki futbolcular siyasi bilinç geliştirdiğinde ve bunu ifade ettiklerinde kendilerine bir hırtaş gibi davranma hakkı tanıdıklarına, tanıdıklarında, sponsorlarına ve kulüplerine baskı uyguladıklarında, bu büyük spor organizasyonlarının spor badanası yapmasını engellemiş olacaklardır, diyor. Öte yandan Danimarka, dediğim gibi onların futbol takımı da aynı şekilde çıkmıştı sahaya ve orada da tartışılıyor bu yoğun olarak. Danimarka'dan ilginç bir yorum var. Ee, şöyle diyor yorumcu bir çoğuna göre bu tür rejimleri düzenledikleri etkinliklere katılarak meşru hale getirmemek gerek ama iş o kadar kolay değil dünya sadece demokrat ülkelerle ticaret yapılmasına imkan sağlayacak kadar iyi değil bu ülkeler dünyanın ancak yarısını oluşturuyor. Dolayısıyla ihracat ya da spor organizasyonlarını yapmak epey zorlaşır onları dışarıda bırakacak olursak. Üstelik böyle bir durumda Danimarkalıların pek çok sevdiği Tayland, Türkiye ve Dubai'de tatil yapmak da zorlaşacaktır. En doğrusu insan hakları ve demokrasi ayakları altına alındığını düşündüğümüzde bile Düşündüğümüzde Bunu açıkça ifade etmek, Katar'a gitmek bu tutum şampiyonaya katılmamaktan çok daha etkili demiş Danimarkalı yorumcu. Guardian'da da işte uluslararası futbolda gerçekten bir değişim mi yaşıyoruz? En azından bunların futbol dünyasında nihayet bu tatsız meselelerin de geniş çapla ele alındığını görmek en önemli şey diyor. Evet yani Danimarkalılar, Danimarkalı yorumcu dediğin belki de hem katılayım müstelikte futbol ayakkabılarında da vizon derisinden yaparız demeyi de ihmal etmemiştir belki. <gülüyor> evet Danimarka'daki vizon tiptiklerindeki vizonların korona nedeniyle öldürülmesinden bahsediyorsunuz. Evet, evet. evet. Ama or, yani şey, Türkiye'yi bu tip şeylerde e, yani böyle başka bir konudan bahsediliyor ve Türkiye'nin bu tip örneklerle gündeme geliyor. Hep böyle karşıma çıkıyor Avrupa medyasının yorumlarını okurken. O da ilginç bir nokta. Hani tekrar edeyim. E, yani eğer oraları boykotu tatil, boy tatil yeri olarak geçiyor yani. Tatil yeri. <gülüyor> eğer oraları boykotu i̇şte, diyeceksen... gibi <gülüyor> Eğer oraları boykot edeceksek, insan hakları ihlallerini boykot edeceksek Danimarkaların markaların pek sevdiği Tayland, Türkiye ve Dubai'de tatil yapmakta zor olacaktır diyor. Ya şimdi üzme beni bu Danimarkaların tatil haklarını korumam lazım. Tamam başka Yok. konuya geçelim. Yok Dışişleri bakanından hemen açıklama bekliyoruz. yargılı yorumlardır bunlar diye. <gülüyor> evet. Tamam, ben Ömer Bey'in dediği gibi hemen başka bir konuya e, geçiyorum. E, Fransa'nın Ruanda raporuna geçiyorum. E, Fransa'da iki yıl önce Cumhurbaşkanı Macron'un talimatıyla kurulan 15 kişilik bir tarihçiler komisyonu vardı. E, Macron bunlardan, e, bu, bu komisyondan Ruanda soykurumu ile ilgili bir rapor hazırlamasını e, istemişti. Ee, Ruanda'da, e Rwanda'da 1994'te gerçekleşen 4 ay süren soykırımda eee Tutsi azınlık e, çoğunlukta olmak üzere yani çoğu Tutsi olmak üzere 800 bin kişi öldürülmüştü. E, o dönemde ülkenin toplam nüfusu 6 milyon. Yani her 5 kişiden birisi öldürülüyor yaklaşık olarak. Ee, ve o dönemde işte Cumhurbaşkanı, Fransa Cumhurbaşkanı Mitterrand'ın Ruanda Cumhurbaşkanı ile son derece iyi ilişkileri var. Ee, müttefikler onun yanında konumlanıyor. Ve Fransa sonradan oraya gönderilen Birleşmiş Milletler barış gücüne de liderlik ediyor. ve Dolayısıyla e, Fransa'nın bu soykırımda önemli bir rolü olduğu işte yıllardır e, söyleniyor. Macron bu tarihçiler komisyonuna dedi ki, Buyurun tüm istihbarat, tarih, Dışişleri Bakanlığı'nın arşivleri, daha önce açılmamış arşivleri sizin buyurun burada çalışın dedi. Ve rapor yayınlandı geçtiğimiz hafta. E, raporda tarihçiler şöyle diyor. Fransa'daki karar alıcılar sömürgecilikten etkilenen bir anlayışla ırkçı, yolsuz ve zalim bir rejimin yanında yer aldılar. Ona destek verdiler. Soykırım'a ilişkin ciddi ve ağır bir sorumluluk taşıyor Fransa ve katliamlara hazırlık sürecine kör kaldı. Sonrasında da faillerin saklanması için e, bu barış e, gücünde Fransız askerlerinin bulunduğu bölge kullanıldı. Hani Onların saklanması için bir e, alan e, sağladı. Soykırım ağır bir ciddi bir sorumluluğu var diye bir rapor yayınladı. Ancak doğrudan işbirliği olmadığını söylüyor. Bir yandan medya hani tüm bunları söyleyip hani silah sağladı, danışmanlık sağladı, faillerin saklanması için alan sağladı. Ee, ama işbirliği yapmadı demesini e, raporun eksik buluyorlar. O tarafını eksik buluyorlar. Ama öte yandan da bunun hakikate doğru önemli bir adım olduğu şeklinde yorumlar var. Örneğin Le Monde böyle demiş. Hakikate doğru önemli bir adım bu rapor diyor. Şimdi bu raporun korkunç bulgularını siyaset diline tercüme etmek Macron'un işi. Soykırımın 27. yıl dönümünde... Fransa'nın Ruanda ile ilgili yapacağı hakikat konuşması, Macron'un Ruanda'yı ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkileri yeniden başlamak, başlatmak ve bütün Afrika'yı bir mesaj vermek için şimdi bu rapor bir fırsat olarak görülmeli diyor. Yani Fransa da geçmişiyle yüzleşmek anlamında böyle hamleler yapıyor. Hatırlarsınız konuşmuştuk, Cezayir'le ile ilgili de bir rapor yayınlanmıştı. Evet, Evet. yani Bunun tabi ardında siyasi ve ekonomik ilişkilerini Afrika ile geliştirmek istemesi de var Fransa'nın. Tüm bunların arkasında ya da bunlara eşlik eden bir şekilde. Evet. Şeyi de takip ederken beni her zaman çok çarpıcı bir şekilde etkilemiş olan bir terim var. Bu Ruanda'daki akıl durdurucu boyuttaki soykırımın. En ilginç şeylerinden biri Tutsilerin yanında Hutular yapıyor soykırımı ve ılımlı Hutuların da öldürülmesi var. Belki ılımlının Fransızca da ne anlama geldiğini de bu vesileyle öğrenmiş oluruz. Yani Fransızca nasıl söyleniyor ılımlı Hutu diye bakarız ona da herhalde. Evet. evet. Olmak yani bin... bir soykırım sebebi yani öldürülme sebebiydi. Evet evet yani çoğunlu tüfcelerden olmak üzere 800 bini derken zaten onu kastettim. ettim tüfceler evet. ve ayrıca ılımlı e, hutular öldürülüyor. işte köylerde komşu komşusunu öldürüyor ve işte e, şey e, elle yapılmış silahlar da kullanılarak son derece e, ilkel ve ba yani barbarca bir şekilde evet. Evet, Böyle e, Eurotopics'tan bu haftalık bu kadar e, isteyenler Eurotopics Türkiye, Eurotopics TR Twitter hesabından e, ha, günlük e, Avrupa medyasından derlememizi takip edebilirler. E, gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Teşekkür ederiz hoşçakalın. Hoşçakalın.